Aziz Müslümanlar Asil Müslümanlar Bilindiği gibi İmanın İtikadın inancın Karargahı Merkezi Doğrudan doğruya insanın kalbidir İmanın karargahı Kalp bilindiği gibi yine vücudumuzun vücudumuzun her tarafına kanı gönderdiği gibi vücudumuzun her tarafına kan gönderdiği gibi kalbimiz, yüreğimiz iman da kalpte tekerrür ediyor, tecelli ediyor ve bütün vücudu derrelerine varıncaya kadar hücrelerine varıncaya kadar moleküllere varıncaya kadar atomlara varıncaya kadar imanın emrine veriyor ve iman bütün vücuda hükmedecek hale geliyor. Onun için imanın kararcağı doğrudan doğruya kalb ile taktik demiştir. Yeryüzünde İnsanların tavrı, harekatı, davranışları, yaşayışları da kalbindeki imanın bir tezahürü olmaktan başka bir şey değildir. Onun içindir ki imanın ikinci rüklü, ikinci esası da lisanen ikrar etmek. Dil ile ikrar edeceksiniz. Kalbiniz zerre zerre imanı amen fi tasdik edecek, lisanımız da onu ikrar edecek, tüzhar edecek. Böylece iman tecelli etmiş olacak. İmanın en kısa, en kulasalı, en özetli, en zübde şeklindeki tecellisi, kelime-i şehadet dediğimiz eşhedü ile başlayan, eşhedü ile başlayan kelime'dir ki, hep beraber buyurunuz Eşhedü <Gülüyor> enne <Gülüyor> ve eşhedü enne Muhammeden Tanrı Resulü diye ifade edilmiş bulunan mukaddes kelime muazzez kelime kalbe yerleştikten sonra artık o insanın durmasına imkan yok. Bir çekici saha gibi o iman adeta zerrelerine varıncaya kadar o insana hareket, yön istikamet veriyor. İmanın tecerciyesi çok mühim. Şimdi bu noktaya gelmişken, bu noktaya gelmişken, insanın kalbinde bu iman dediğimiz hakikat, iman dediğimiz esaslar yer etmiş olmasının kalde oturmuş olmasının tecellisi tegahürü yeryüzündeki hakikati nedir? Bu nokta üzerinde biraz duracağız. Ve imanın hakikatini imanın yeryüzündeki tecellisini tevhidin insanları nasıl bir hakikat etrafında topladığını sahabe-i kiramdan ethab-ı kiram rübvanullahi aleyhüm ecma'inden misallerle göreceğiz. Efendiler, Cenab-ı Hak bazı şeyler ibretli şeyler yaratmıştır. İbretli. Mesela yerin altından çıkan yerin altından çıkan bir takım madenler var. Madenler. Bunların her birisinin ayrı kabiliyetleri var. Mesela altın hiç paslanmıyor, Gümüş paslanmıyor, Demir paslanıyor. Bir başkası başka bir özellik gösteriyor. Bir de bunların arasında mıknatıs diye bir şey var. Mıknatıs. Üzerinde çekim kabiliyeti var. O atnalı biçimindeki mıknatısı bir demir tozlarına Yahut toplu iğnelere yaklaştırdığınız zaman o toplu iğneleri çekip kendisine bağlıyor. Böyle bir kabiliyet, çekim kabiliyeti, mıknakız kabiliyeti. Çekiyor, alıyor, emiyor. Tabiatta bunlar böyle. Cenab-ı Hakk'ın her madene, her metale, her elemente, her türlü maddeye ayrı ayrı kabiliyetler vermiştir. Ayrı ayrı kabiliyetler hayatta bütün bunlar hayata hükmeden kadir mutlak olan Hz. Allah'ın diren alaletleri bunlar Müslüman bu gözle bakıyor başka şöyle olmaz sonra yüksüler bu madenlerde kabiliyetler, çekici kabiliyetler olduğu gibi yüksülerde de kısaca bunları hızla misal verip esas imana geçeceğiz yüksü dediğimiz nebatat alaçlar, çayırlar, çimenler, toprağın üzerinde zuhur eden bütün mezruat, yeşil alem, tabiatın zeminini düşeyen bütün bitkiler, nebatat dediğimiz ekimler de aynen 108'i kuvvet taşıyorlar. Bakınız, burayı ibretle dinlememiz lazım. ibretle dinlemeliyiz ki, Müminin kalbindeki imanın kuvveti zuhur etti. Buralardan bize kalmalıyız. Efendiler, ağaçların, yapraklarını biliyorsunuz. Bugünkü biyoloji denilen, canlılar alemini inceleyen bir ilim var. Biyoloji. Canlı bir tabiat dünyasında yaşıyorum. Canlı bir tabiat. Hayatın içindeyiz canlılar dünyasının birinci basamağını nebata tespit ediyor. Yani ağaçlar, bitkiler tespit ediyor. Bu ağaçların yaprakları var biliyorsunuz. Yeşil yapraklar. Bugünkü biyoloji denilen canlılar ilmiyle uğraşan ilim diyor ki, tespit ederek, tedrimeyle, gözlemle, deneyle tespit ederek diyor ki, bu yeşil yapraklara yeşil rengi veren bir madde var. Cenab-ı Hak bir madde yaratmış. O yapraklara yeşil renk veriyor. Nedir bu? Klorotil denilen bir madde. Klorotil denilen bir madde var. O yapraklara yeşillik veriyor, renk veriyor. Yeşil renk. De aynı zamanda öyle bir kabiliyeti var ki, güneşi emiyor. O klorofil denilen yaprağa yeşil renk veren o madde Güneşin rüyasını, ışıklarını emiyor emiyor, özümleme yapıyor. Buna da fotosentez diyorlar. Fotosentez. Güneşten gelen ışıkları o yeşil yaprak emiyor. Annesini emen bir çocuk gibi emiyor. Cenab-ı Hak böyle bir kabiliyet vermiş. Muhtatıs gibi. Nasıl ki sizin elinizdeki radyo alıcısı havadan gelen radyo dalgalarını emiyor, alıyor. Ağaçların yaprakları da güneşten gelen ışınları, zilayı, ışığı aynen aynen alıyor ve emiyor her yaprak. Dinlen sabit. Ne yapıyor bunu? Öyle hesaplı, ayarlı, temkinli, tedarikli alıyor ki bu ışıkları güneşten gelen harareti, güneşten gelen ışıkları öyle ölçülü alıyor ki fazla alsa kuruyacak. Dışarıda hepiniz biliyorsunuz insan güneşli sıcak bir zaman içerisinde sürün tıklam çamaşırlarını bir ipin üzerine atsa kısa bir zaman sonra o çamaşırların hepsi kuruyor. Kuruyor tamamen kuru bir hale geliyor. Ağaçların yaprakları için kurumuyor? Çamaşır gibi güneşin Ağustos'un ortasında, kızdın güneşin ortasında bu ağaç yaprakları niçin çamaşır gibi kurumuyor acaba? Niçin kurumuyor? Cenab-ı öyle bir kabiniyet, öyle bir kanun koymuş ki güneşten gelen harareti ve ziyayı, ışığı ölkülü alıyor yaprak, ölkülü alıyor. Buna özümle diyorlar? Başka bir tabirle fotosentez diyorlar. Bakınız ne yapıyor ağaç? Her yaprak o yaprağın gözlerimizle göremeyeceğiniz kadar küçük küçük gözenekleri var. Gözenek böyle delim delim noktaları, tenetsiz gözleri vardır. O güneş rüyasını alıyor. Ve bir ölçüyle bir hesapla alıyor. Bakınız bugünkü ilmi tespitler ve tecrübelerle aynen şöyle. Sadece güneşi mi alıyor? Hayır. Aynı zamanda o ağacın kökleri topraktan da suyu alıyor. Suyu çekiyor. Bugün tesbih tedirmiş olduğuna göre yeryüzünde 120 metre yükseklikte ağaçlar var. 120 metre yükseklikte. Kocaman bir ağaç. 60 metre, 70 metre yüksekliğinde ağaçlar olduğu gibi dünyanın bazı bölgelerinde yüksekliği boyu 120 metreye ulaşan ağaçlar görülmüştür şu anda. Bu ağaçların en tepesinde en yüksek noktasında bulunan yapraklara suyu nasıl çıkarıyorlar? İnsanoğlu beşinci kata altıncı kata bir motor olmadan bir motokop olmadan santrifüj olmadan elektrici bir kuvvet olmadan altıncı kata suyunu çıkaramıyor da bu ağacın kökleri, 120. metreye kadar yerin altındaki suyu nasıl çıkarıyor? Bilin bilmiyor bunu da hacim. Hangi pompal kübretiyle, hangi basınç ile, hangi emme batma kulumbayla, hangi elektrici kuvvetle, hangi bir cereyan ile 120 metre yüksekliğindeki ağacın tepesindeki yaprağı aynı ölçüde su, su damlacıkları, hayat maddesi nasıl ve ne şekilde çıkıyor? İlim alemi hayret içerisinde. İlahi kudretleri iyi görmek lazım. Yerden suyu alıyor, güneşten işimleri alıyor. Güneş rüyasını alıyor. Bir şey daha alıyor. Aynı şekilde o yaprağın üzerinde insanın elindeki kılgütleri gibi. insanın kolunda, hani kolumuzda kılgütleri var. Vücudumuzun ...üzerinde gözenekler var, kırgitleri var. Oralardan tenefik ediyoruz. Havadan oksijen alıyoruz. Aynı şekilde ağacın yapraklarında gözlerimizin en göremeyeceği kadar küçük küçük gözenekler var. Oradan da havadan bir şey alıyor yaprak. Dolayısıyla üç şey alıyor ağacın yaprağı. Güneşten ışık alıyor Havadan karbondioksit alıyor, kirlenmiş havayı alıyor. Köklerden de suyu alıyor, böylece özümleme yapıyor. Kendi gıdasını ve rızkını bizzat kendisi terim ediyor. Fototrop diyorlar buna veya fototrop. Kendi kendisine bizzat besleyen bir mekanizmaya sahip. Bunu da o kadar muvazeneli ahemsi ölçülü alıyor ki, öyle ölçülü alıyor ki, altı, dioksit gazını alıyor. Sudan da altıyı, altı da sudan istifade ediyor. Altı atom sudan alıyor alacağını. 675 kalori de güneşten ışık alıyor, enerji alıyor. Bütün bunları bünyesinde toplayıp glikoz denilen, şeker denilen, helva denilen bir gıda yapıyor. Her ağaç yaprağı bu matanizmayla güneşten kurumanın önüne ve sararıp solmanın önüne geçiyor, kendi rızkını bu senabuat kendisine yaptırmış oluyor ağaçlara. Emiyor böyle, güneşi emiyor, havayı emiyor, suyu emiyor. Kabiliyet de Bunu insanların iradesine bağlamak mümkün değil. İnsanın hiç alakası yok bunun damine. O ağacın köklerinin suyu emmesini, suyu nasıl emdiğini Haydi em emmetle beraber en yüksek tepeye nasıl sevk ettiğini insanın iradesine bağlayamazsınız. Güneşten gelen ışınları ışıkları yaprının almasını da insan iradesine bağlayamazsınız. Havadan karbondioksit denilen bizim kirlettiğimiz havayı yapraklar alıyor, onu vücudunda birleştiriyor, dünyasında topluyor arkasından ozon denilen bir başka gaz meydana getiriyor, üç atomlu oksijen zuhur ediyor. Tekrar o kirlenmiş olan havayı, karbondioksidi yeniden havaya oksijen olarak göndermeye başlıyor. Bir filtre gibi, bir süzlet gibi çalışıyor. İlmin bugün neticeleri hayret verici ve Allah'ın varlığını açıkça ispat etmekten başka bir şey söylemiyor ilimler. Bu ozon denilen üç atomlu oksijenler hızla yükseliyor. Yükseliyor, yerden yukarıya yükseliyor. 200 yüz kilometre mesafede derhal duruyor ve de yukarıda ozonosfer denilen bir tabaka meydana getiriyor. Bir tabaka, atmosfer tabakası meydana getiriyor. Korkunç, yakıcı bir kudret orada öyle bir tecelli oluyor ki yüzünden güneşten gelen bir takım öldürücü şuaları, kozmik şuaları, bir takım tehlikeli şuaları atmosfer tabakasına gelir gelmez o ozonosfer o tabaka zararlı şeyeyenleri, zararlı ışınları, zararlı maddeleri tutuyor, yutuyor, dünyamıza faydalı olanları gönderiyor. Bir ahenk, bir nizam kurulmuş dünyada. <gülüyor> Dolayısıyla Yekiyorlar, alıyorlar. Buralardan şimdi müminin imanına geleceğiz. Bakınız imanın nasıl olması lazım? İnsan iradesine, insanın ihtiyarına verilmiş olan ve Allah'tan gelen bir hidayet olan imanın tecellisini göreceğiz. Efendiler, bütün bunlar tabiat dünyasında Rabbül Alemin dediğimiz kainatı terbiye eden kainatı yasadan, bütün çayırları, çimenleri yeşerden tüm kudretin vardır bunu ortaya koyuyor. Tesadüse veremezsiniz. Öyle ki, bakınız, sanki bir kimyager gibi her yaprak bir kimya mütehassısı, bir laborat, laborant gibi, bir kimya ustası gibi o ağacın yaprağı altı karbondioksit alıyor, altı su alıyor, 675 güneşten enerji alıyor, kalori alıyor. Bunları bilmesinde birleştirip hakiki bir gıda haline getiriyor. Bir muvazene, bir denklem var. Bunu kendisi yapamaz. <gülüyor> evet. Rabbi Alemin, rahman ve rahim sıfatıyla bütün tabiatta kendisini gösteriyor. Bir şey daha, temas edelim, canlılar için. Ağaçları böyle mütalaa ettikten sonra, onların çekiciliğini, çekici kabiliyetini gördükten sonra canlılar aleminin ikinci masama, masamağında hayvanlar var. Hayvanat dediğimiz hayvanlar. Hayvanlar da bizzat alemlerin Rabbı olan Allahu Teala'nın terbiyesi ve yetiştirmesiyle dünyaya geliyorlar. Mesela bir tavuğun tavuk dediğimiz hayvanın altına bir ördek yumurtası koysanız, ördek yumurtası. Belli bir müddet sonra aynen o tavuk yumurtalarıyla beraber ördek yumurtası da açılmaya başlıyor. O kutkaya yatan tavuğun altında belli bir müddet kaldıktan sonra yumurtalardan civcivler çıkıyor. Tavuğun civcivleri tavuk yumurtasından çıkan civcivler kaynaşmaya başlıyor. O esnada onların önüne bir leğenin içinde su getirirseniz, içi suyla dolu bir leğen getirirseniz o ördek yumurtasından çıkan civciv derhal o suyun içine atlıyor ve yüzmeye başlıyor derhal. Tavuğun civcivleri yüzemiyor, boğuluyor her birisi. Yeryüzüne gelirken Cenab-ı Hak o hayvanın yüzmesini, yüzerek yaşamasını, bütün ayarını, hesabını, rızkını, tersibatını, tedarikini bizzat yumurtanın içinde özetlemiş, depolamış, ambarlamış, doğar doğmaz olmaz hayatına lazım olan her şeyi bilerek geliyor Her hayvan böyle. Bilerek <gülüyor> Ve insan bunlarda hiçbir iradeye, hiçbir arzuya, hiçbir teklif neticeye sahipti, doğrudan doğruya alemleri terbiye eden Rasul Aleminin koyduğu kanunlara tecelli ediyor. Hep böyle. Hayvanlar mesela bakıyorsunuz müsarda, tabiat aleminde çayırlarda, karlalarda, meralarda her türlü kırlarda, etrafta bir takım nebatatı otları yenesedirler. Ve her hayvan kendisine lüzumlu olan otları, nebatları tanıyor. Her hayvan zehirli otların hangisi olduğunu, zehirsiz otların hangisi olduğunu dünyaya geldiği zaman bütün bunları bilerek geliyor. Bilerek geliyor. Şaşırmıyor, yanılmıyor. İnsanlar öğretmiyor. Bir hayvan yeryüzüne gelir gelmez hemen kalkıyor, otlamaya başlıyor ve fakat bakıyorsunuz katkinyen zehirli otu yeniyor. Otun hangisi zehirli olduğunu katiyen biliyor. Ona bildirmişler, ona öğretmişler. Zankül alemin onu hayata getirirken bu da getiriyor. Kesleniyor. En sonunda bakıyorsunuz o yedikleri otlar, yedikleri çiçekler, yedikleri sebzeler, her türlü o yeşil bitkiler hayvanın dünyasında Değişiyor, bambaşka bir maddeye, bambaşka bir gıdaya inkılat ediyor. Her hayvan yeryüzüne gelirken ilahi matanizmanın birer hizmetçisi olarak hayata geliyorlar. Böyle devam ediyorlar. Hiçbir hayvan isyan edemiyor. Yaratılışı neyse onu takip ediyor. Her zaman söylediğimiz gibi bakıyorsunuz, sürüler halinde... Bir arada otlayan 300-500 tane hayvan sürü diyoruz ya, böyle kalabalık şekilde 300'ü, 500'ü bir arada olan hayvanata hayvan sürüsü diyoruz. Bu sürüler, bu hayvan sürüleri akşam olunca hangi köye, hangi kasabaya geliyorlarsa, köye indikleri zaman, hayvan sürüleri kasabaya geldikleri zaman hiç kimsenin işareti olmadan, hiç kimsenin bir ihbarı, ikazı olmadan sürünün içinden her hayvan seçiliyor. Sürünün içinden her hayvan ayrılıyor, kendi evini biliyor, sahibinin evini tanıyor, sahibinin evinin yolunu tanıyor. Teker teker her hayvan kimin malıysa, sahipler için de gidip o eve tepsim oluyorlar. Bunları öğrenmiş olarak geliyorlar yanılmıyorlar, şaşırmıyorlar. Buna ne için özürse Hatta bu hayvanlar sahiplerini o kadar iyi tanıyorlar ki evlerine giderken sahibikirse onun evine giderken başıboş süt diyorlar görüyorsunuz. Her birisi memesinde haykulade bir gıda olan süt götürüyorlar. Sütü götürüyorlar ve ev sahibine teslim ediyorlar her akşam o hayvanın sütünü hangi kadın teslim alıyorsa hangi insan teslim alıyorsa sütü yalnız ona veriyorlar yabancı bir insan o hayvanın sütünü almak istediği zaman memesindeki sütü çekiyor fırdamla vermek istemiyor sahibini tanıyor İlahi kudret Rabbül alemin bu kanunları açıkça koymuş İşte buraya geldikten sonra İslam alimlerimiz diyorlar ki, ey insan, ey kaldırımlarda Allah'a isyan eden insan, ey şehvetiyle binlerce delikanlıyı cehenneme sürükleyen kız, ey bütün dünyasını cehenneme tahsis eden insan, ey almış ı gelmeyen, yüzü abdest suyu görmeyen, Allah'ı tanımayan, kendisini yaratan, Rabbil alemini bilmeyen, ey sadece öldüğü zaman musalla taşına gelen insan! Bir hayvan sahibini tanıyor, akşam olunca evinin yolunu biliyor, sahibinin evine gidiyor, teslim oluyor. Giderken boş gitmiyor, göğsünde süt götürüyor, sırtında et götürüyor, dağ üzerinde derisini götürüyor, yum götürüyor, her türlü menafi, menfaatli şeyleri götürüyor ve götürdüğü sütünü, kıdasını bizzat sahibine teslim ediyor. Ey isyansan insan! Ey namaz kılmayan insan, ey İslam'ı tanımayan insan, ey kainata rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı tanımayan insan, sen niçin sahibini tanımıyorsun? Niçin günde beş defa Allah'ın huzuruna çıkmıyorsun? Niçin namaz kılmıyorsun? Niçin ilahi emirleri dinlemiyorsun? Bu noktaya gelince, işte her akşam sürünün arasından ayrılıp sahibinin evini tanıyan hayvanlar sana bir ibret, sana bir hakikat söylemiyorlar mı? O halde bir hüküm halinde Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği ayet-i kerimeyi söyleyip öbür misalimize geçelim. ''Üla'itekel en'ami velhüm ebal'' İşte namaz kılmayan insanlar ibadet etmeyen insanlar, şehvetine tabi olan insanlar, başını bacağını açmak suretiyle sokak sokak güzelliğine ve şehvetine aldanarak dolaşan kadınlar, kızlar, alnı gelmeyen insanlar bilsinler ki hayvanlar gibidirler, hayvandan daha adi ve daha alçak insanlardır diyor Kur'an-ı Kerim. Sahilini tanımıyor çünkü kendisini yoktan yaratan Allah'ı tanımıyor çünkü. Tanımıyor. <gülüyor> Onun için bütün üstünde gördükten sonra ağaç yaprağı ne alacağını biliyor. Hayvanlar ne toplayacağını biliyor. Mıknatıslar neyi tekeceğini biliyor. Sen yer yeryüzünü, eşyayı, maddeyi, tabiatı ancak ve ancak iman ile tanıyabilir Selime-i tanıyabilir ancak Kur'an ile tanıyabilir alemi. Başka mümkün değildir. İnsan imansız olursa katiyen eşyayı tanıyamaz. Tanımış olduğunu bir sır ve gibi insanın kalbine yerleşen Selime-i Tevhid dersin başında Kelime-i Şehadeti okuduk Eşhedü ile başlıyorsa, kelime-i şehadet de ile başlamıyorsa, kelime-i tevhid ki onu da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye ifade ediyoruz. Bu kelime-i tevhidi kalbine oturttuktan sonra ey Müslüman artık hak ile batılı ayırmaya başlayacaktır. Nasıl ki hayvanlar yeryüzüne gelince Zararlı otlarla zararsız otları, zehirli otlarla zehirsiz otları nasıl iki tanıyarak hayata geliyorlarsa insan da kalbine imanı oturttuktan sonra artık haram ile helalı mutlaka ayırması lazım. O müminin kalbindeki iman haramı kabul etmemesi, helalı çekmesi lazım. Hakkı çekmesi lazım.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 artık hak ile bağıtını ayırmaya başlayacaktır. Nasıl ki hayvanlar yeryüzüne gelince zararlı otlarla, zararsız otları, zehirli otlarla zehirsiz otları nasıl ki tanıyarak hayata geliyorlarsa, insan da kalbine imanı oturttuktan sonra artık haram ile helamı mutlaka ayırması lazım. O müminin kalbindeki iman haramı kabul etmemesi helali çekmesi lazım. Hakkı çekmesi lazım. Hakikati çekmesi lazım. bir müminin imanı o Müslümanın günah işlemesine manidir. Hakiki iman Müslümanın korkmasına manidir. Hakiki iman Müslümanın küsülük ve korkak olmasına mutlaka manidir. Seder ki, İman cesareti çekiyor, iman helalı çekiyor, iman hakikati çekiyor, iman tevhidi çekiyor, iman hakkı çekiyor, mat matlılık kabul etmiyor. Eğer bir mümin olduğu halde günahlara dalabiliyorsa, mümin olduğu halde haram yiyorsa, mümin olduğunu söylediği halde bir kız veya kadın başını bacağını açıyorsa, mümin olduğu halde faiz alıp yiyorsa, mümin olduğu halde hükmet alıp veriyorsa, onun imanı kalbine kesinlikle oturmamış ve onun eline ayağına, gözüne kulağına hükmetmeyen zayıf bir mana takımaktadır. Yerlet dönüş manası. Yoksa imkanı var mı kardeşim? İman öyle bir cevher ki, hangi kalbe oturmuşsa o kalbin sahibini kainata hakim kılmıştır. Gönül olmasına imkan yok. Bakınız, kelime-i biz de söylüyoruz, biz de okuyoruz. Ashab-ı kiram da okuyor. Ashab-ı kiram da aynen kelime-i şehadetli, kelime-i okuyor. Okuyorlardı, biz de aynen aynı kelime-i tevhidi okuyoruz. Fakat bizdeki tevhidi ile onlardaki tesirin arasında yutluluk derecede fark var. Bir fark var. Bakın şimdi bizzat İslam tarihinden bir sahneyi harcet eden geçmeyi. İman cevherinin nasıl fani hayatı, ebedi hayata çevirdiğini göreceğiz. Nasıl ki o ağaç yaprağı karbondioksit gazını ve suyu ve güneşten gelen harareti ziyayı bir fotosentez yaparak, özümleme yaparak glukoz haline getiriyorsa iman cevheri de yeryüzündeki Müslümanın fani hayatını baki hayata zemmete çevirmesi lazım. Cehenneme çevirmesi lazım. <Gülüyor> Hişam İbni Ad radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden Hişam İbni Ad, Asoğlu Hisham Aynen şöyle anlatıyor. Kaleh diyor ki, duyursun en yanımda bir başka arkadaşım Bizans İmparatoru Heracliusu sahibi Rumu Rumların hükümdarı Rumların kralları Rum kralı Rum hükümdarı Heracliusu ne doğu ile İslam, İslam'a davet için gönderilmiş diyor. İshanit Neas, iki arkadaş bunlar. Herat'li namındaki Bizans imparatorunu, Kıyim imparatorunu İslam'a davet etmek zerreksizler. Tabi. Tedahelnâ alîya, hatta öyle ki huzuruna geldik diyor. Bin bir macerayla gelmişler. Anlatmıyorum oraları. İnsanın tüyleri içeriyor. Bizans İmparatoru herat İslam'a davet etmek üzere tutmuşlar diyorlar. İslam daveti. Hiçbir sahabe yerinde bir de oturmamış. Kalbine imanı koyduktan sonra sahabenin yatağında yattığını göremiyoruz hayatta. Hiç göremiyoruz. Adeta bir elektrik teraresi gibi korkunç bir her yüzünün her tarafına yayılmışlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü rasulü selime-i her yüzünün bütün insanları yaymaya başlıyorlar. Hep yerinde yatarsa zahane yok. Süleyman'a bak. Ne cazidedir ki, ne kuvvetidir ki onları yerinde tutmamış, kainatın her tarafına İslam'ı yaymak için koşuşturmuyor. Ve iman işte bu hakimikatiyle iman olacaktır. Kılıçlarımız elimizde olduğu halde Kral Herat huzuruna girdik diyor, Odasına girdik. Gayet hüslü, gayet konforlu kral odası, kral sarayı. Saraya girdik diyor. Hatta inteheyle İlâ hurketin O herakliyusa tahsis edilmiş bulunan Muazzam hurteye, odaya, saraya girdik içeriye. Hişam anlatıyor. Ve huve ileyna. O da bize hayretle, dehkette bakıyor. Herakliyus bakıyor müminlere sahaben iki kişiye. İçeri girer girmez. Tekunna. Aynen şöyle söyledik diyor. La ilahe illallahü ve allahu ekber. İçeri girer girmek sevhidi söyledik. La ilahe'yi fizrak okuduk diyor. Allah sahibimiz olsun ki diyor Hişam. Allah sahibimiz olsun ki. Lekad'in tefebatı'l hurfetü hatta sâret ke enneha gadekun sesfakuhur Vallahi Allah şahidimizdir ki diyor, bu Selime-i Tevhid'i okur okuman, o kralın sarayı, kuzgarın önündeki hurma köpü gibi, o saray kaza ve hale geldi diyor. Şam söylüyor bunu. Selime-i Tevhid'e bak. Enmiş iş bir caziletir kardeşim. Sahabenin ağzından getirdi mi, Selime-i Tevhid, kainat yerinde kıramıyor. Aynen yemin ediyor ki, Allahu yalemu Allah ki Allah sahidenizdir diyor. Lekebin tevabatil hurda o oda sallandı korkun sallandı iş ne girdi? Hatta saaretse en neha korkun tevba kuhriya neredeyse rüzgarın salladığı bir hurmat kılıcı gibi kralın sarayı böyle sallanmaya katılmaya başladı. Senime tebii İslam imanı. Şimdi bizim halimizi. Kasavur ediniz. Bizim imanımızı, bizim halimizi, bizim hayatımızı mukayese ediniz, kıyaslayınız tabi. Sahabe özlülsün ki. Kale Heraklius Korkuya dertte düştü sürü diyor. Sehrtele iline size haber gönderdi ki: "Leyselekum antijharu aline didilikun. Ama dininizi, dini İslamı. Burada açığa vermeyiniz, İslam dinini, imanınızı, dininizi burada açığa koymayınız. Bütün bizlerin milleti olduğu gibi Müslüman olacaklarını diyor. Korkudan zikret. Açığa koymayınız. Lejleku aleyna Dininizi burada açığa vurmayın. Sizi bilmediğimizi deziyor. Tedene minahu. İyice yaklaştık adamın yanına, iyice yaklaştık. Tedahike. Adam korkusundan, dehşetinden gülmeye başladı. Tekale aynen şöyle söyledi diyor. Ma aleykum lez cittimuni bitehiyyetikum fi ma beynekum. İçeriye girdiğiniz zaman, Kral Heratürk'ü soruyor, sahabenin ipisine, içeriye girdiğiniz zaman, kendi aranızda, selamlaştığınız gibi, bu için bize selam vermediniz de, La ilahe illallah dediniz, hiç tevhid doldunuz. Neden selam, aranızdaki selamı bize söylemediniz deyince, soruyor. Tekullâ, şöyle cevap verdik diyor Hişan İnne tahiyyetena fîmâ beynena lâ Siz henüz Müslüman değilsiniz, Rumsunuz, Hristiyansınız, gayrimüslimsiniz, Size kendi aramızda kullandığımız selamı size veremeyiz. Size selam vermek haram olur diyor. İtlam şey. Müslüman olmayana selam veremezsiniz katiyen. Inne İnne tehiyyetena fîmâ beynena. Bizim aramızda cereyan eden selamımız. La tehillü Sana helal değil ki sana haram, sana selam veremeyiz. Müslüman olmadıkça. Ya selamiyetiniz ki selamla selamladığınızda size sizin selamınızla sizi selamlamasa bize haramdır sizin kendi aranızdaki selamlaşmanızla size selam vermek onlarda rükûya eğilir gibi eğileceksiniz yere kapanır gibi kapanacaksınız bizde de böyle selam vermek haramdır onun için içeriye girerken sizin muhtaç olduğunuz mana ile kelime içeri bile girdik diyorlar. Hiç, hiç korku yok. Hiç endişe yok. Bizat İmparatorudur, Hervet Rüyüs'tür, korkunç adamdır diye. Hiç kimseden korkmuyorlar. din İslam'dan devre taviz vermiyorlar. Ve söylenmesini icap eden şeyi söylüyorlar. En ufak bir endişe takımıyorlar. İman bu ise işte Yerleştiği zaman kalbe artık hiçbir şey kalmıyor olsa Evet. O zaman kral bunu sorduruyor Heraklius tekrar şöyle sordu: "Kesahiyet uküfima dene ki, siz kendi aranızda nasıl selam veriyorsunuz? Nasıl selamlaşıyorsunuz? Kulna Biz de şöyle cevap verdik: "Esselamu aleyküm. Biz kendi aramızda esselamu aleyküm diye selamlaşırız. Bu şekilde cevap veriliyor. Bundan sonra tekrar bir soru daha soruluyor herkesle. Kema azam kelamikum. Yüzünde sizin en büyük kelimeniz, en büyük selamınız, en muazzam kelimeniz hangi kelimedir? Kulla la ilahe illallah Muhammedur Rasulullahdır diyor. Karna da bundan daha büyük kelime yok. İşte bu kelime ile geldi. Heraklius ayağa kalkıyor diyor ki gidin buradan, ayrılın buradan diyor. Bu iki sahabe yemin-i dinlâh ile diyorlar ki Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam bize haber verdi. Konstantiniye'yi, İstanbul'u, bütün Bizans memleketinin tamamını teslim alıncaya kadar yasaklarımıza yatmak bize haram olsun diyorlar. İman bu. Orada kalbini türdürerek, şu imana bak kardeş. İnsanın kalbine giren iman, eğer onun dünyasına hakim olmuyorsa, onun eline ayağına hükmetmiyorsa, onun gözüne kulağına hükmetmiyorsa, o iman zayıftır veya yoktur kalbesin. Başka bir tane kalmadı. İmanı ağlama almak lazım. Kabiatı görüyorsunuz, çekiyorlar kendisine lazım olanları çekiyorlar ve bir haber veriyorlar. İslam sürede her tarafından. İslam imanı bu kuvvete eriştirdikçe müminin bir takım dünya korkusu, eşya korkusu, karısından, kızından korkusu, malından, mülkünden endişesi, amirden, memurdan korkusu varsa henüz o Müslüman Allah'a hakkıyla iman etmemiştir. Hakkıyla iman etmemiştir. Bu imanın hakikati anlaşıldığı zaman ortaya hayatlaraktır. İşte aziz kardeşlerin yer yüzüne Müslüman'ın kutsettiği bu imanla tecelli etmiştir. Bakınız. Eyyub Sultan Hazretleri Halid bin Eba Eyyub el-Ensarî dediğimiz mukaddes sahabidir. İstanbul'a gelirken kaç yaşındaydı? Hepiniz biliyorsunuz. 90 yaşındaydı bir diğer rivayete göre 96 yaşındaydı Halib. Halib bin Ebu Eyyub el Ansari, Enfar dediğimiz Medine'li Müslümanlardan, Muhacir değil, Mekkeli değil, Medine'li Müslüman olan Hz. Eyyub, Hz. Halib, İstanbul'u tefesmeye gelen akkerlerin arasında bulunurken 96 yaşındaydı. İmanı görüyor musunuz? Korkuyor mu adam hiç? Korkuyor mu? Yolga kalırım, ezilirim, dekülürüm, rezil diye. Hata bir korkutu var mı adamın? Kalbine oturttuğu iman ona öyle bir enerji, öyle bir kudret veriyor ki hiçbir şeyden utanmıyor o. Korkmuyor. İklam imanı. Efendim bilet, Kur'an-ı Kerim'i okurken, Hazreti Halik, Kur'an-ı Mübi'ni okurken, bire bir cihad ayetine rastlıyor. Cihad. Allah yolunda cihad <gülüyor> ayetine rastlayınca hemen Kur'an-ı Kerim'i kapatıyor kalkıyor. Menkıbetini biliyorsunuz. Menakibini. Hemen çocuklarımı sağırıyor. Evlatlarım, sabuk olun. Benim kılıcımı getirin. Okumu, yayımı getirin. Kalkanımı getirin. Mızrağımı getirin diyor. Kurgumu getirin. Diyorlar ki baba, sen dostlar 6 yaşında bir insansın, artık senin cihada çıkman mümkün değil, artık savaşa gitmen, katılman mümkün değil, hem sonra yeter sana! Sen Habibullah ile az mı beraber bulundun, az mı cihad etsin? Bırak biz gideriz, sen burada otur tesbihini çekiyorlar! Seccadeni sermemezsin, tesbih Hz. Halit öyle bir sarkılık da sarkılıyor, ve şöyle cevaptırıyor ki, evlatların bu cihaz ayeti genciyle yaslıyı ayırmıyor. İmanı olan herkese hitap ediyor. Sen imanın yerindedir. Ben katılayla anlıyor. İmanı olan herkese hitap ediyor. Yaslıyı ihtiyar yoktur İslam'da. İmanı olan ihtiyar, yapsı sayı, gençtir. Yaskanmaz bir mümin. Mümin yaskanmaz. Mümin bunak olmaz. Mümin ahmak olmaz, mümin aptal olmaz, mümin meşhur olmaz. Bir kere ilminin İman zayıfladıktan sonra insan ahmak olur. İman zayıfladıktan sonra insan aptal olur. İman zayıfladıktan sonra bir insan eserini görmez. Müktesebi çekmiyorsa, müktesebini kaybetmiştir o halde. Mesela iyi davranmak lazım ya orduya katılıyor halde bir ve İstanbul'a varmadan yolda ruhunu teslim edip, yolda ruhunu teslim edip şehit oluyor, biliyorsunuz. Ve İstanbul'a geldikleri zaman bir kabutun içinde getiriyorlar Halid'i. Kabut içinde getiriyorlar. Ve uzun zaman muhasarada kaldığı halde, Hazreti Halid'in cesedi, günlerce kabutun içinde kaldığı halde, toplara dönülmediği halde, Eyyub el-Ensari'nin cesedinde, ne kadar bir kokma, bir sürüme alameti vallahi görünmüyor. İman dolu olan bir dünya kopmaz. i̇man hakiki hatı yıkıyı elde eden bir dünle tut, katil el sürümele İslam imanı için atlı bilirse, Müslüman yerinde durabilir mi kardeşim? Müslüman korkar mı, Müslüman siner mi, Müslüman utanır mı, Müslüman indirilir mi, Müslümanın gözü korkar mı? Hakiki iman olacağınız. Sonunda muhafara uzun sürüyor İstanbul'u kuşatıyorlar. Fakat takdir-i İlahi Secelli İstanbul'u zapt mümkün olmuyor ashab i kiram tarafından. Geriye çekilmeye karar veriyorlar. Ancak bir anlaşma imzalıyorlar. Bizans İmparatoruyla bir anlaşma. Diyorlar ki, bizim bir şehidimiz var, günler bir tabut içinde demek bunu İstanbul'un içine gömeceğiz, bu cenazemizi, bu şehidimizi surların içine gireceğiz. İstanbul'un göbeğine, İstanbul'un ortasına bu şehidimizi toprağa gömeceğiz, ondan sonra gideceğiz diyorlar. Sizin diyorlar. Bizanslılar da, Rumlar da sizin hakikatinden haberleri yok, müsaade ediyorlar, bir anlatma imzalıyorlar tek arzuları bu. Şehidimizi İstanbul'a gömeceğiz. Başımız istemiyoruz. Geri gömeceğiz. Gömüyorlar. Geriye giderken diyorlar ki haset-i Halis gibi bir mümini cüzansın göbeğine gömdük. İstanbul'un ortasına gömdük. Onun samimiyeti, onun seadeti, onun imanı İstanbul'a öyle askerleri çekecektir. İstanbul bu şehidimizden dolayı mutlaka Müslüman olacaktırlar. Çekecek de oraya insanları. Mıknatıs döndüler oraya. Oraya bir mıknatıs döndüler. O Hz. Halid'in imanı neticede Hz. Fatih Sultan Mehmet Han'ı mıknatıs çekiyor ve İstanbul'u başlanmasa seçim aldırıyor. İman kardeşim. İman-ı hakikî olmadıkça cihada çıkılmaz. İman-ı olmadıysa, olmadıkça gittiği Müslüman hedefe kavuşamaz. İmanı hakiki olmadıkta İslam devleti kurulamaz. İmanı hakiki Hak'ı yıkıyor olmadıkça, fedaater Müslümanlar olmadıkça, hiç bileti elde Yarım adamlarla, yarım adımlarla, namaz kılmayanlarla, sabah namazına kalkamayanlarla, öyle imana, öyle imanlara sahibiz ki, ben mümin diyor, ben Müslümanım diyor, daha sabah namazına kalkamıyor, fırtındaki yorganı kaldırıp atamayan, yavran Müslüman. Aa, Hangi yola <Gülüyor> insanlık ki başına baş örtüsünü koyamayan, baş örtüsünü kapasına Müslüman. Hangi siyade gidiyorsun? Hangi İslam'ın savaşına giriyorsun? Çocuğuna sözünü geçiremeyen Müslüman, alçın Müslüman. Korkak Müslüman, cennel Müslüman, Ashab-ı bütün Bizans İmparatorluğuna, Bers İmparatorluğuna, meydan okumakla, zerre kadar korkmamış olan, iman potansiyeliyle geliyordu. Aynı imanı elde etmedikçe, kıpırdamıyorsunuz. Hedefi vallahi bulamaktınız. Bütün hedefi bulamazsınız. Aynı enerji, aynı potansiyel kudret, aynı hakikat, aynı güçlü enerjiyle ortaya çıkmadıkça hedef yoktur kardeşlerim. Bu kelime-i sevhidi ortaya konduğu zaman ne ordu davranabilir, ne askeriye mani olabilir, ne tank mani olabilir, ne türek mani olabilir, ne insanların tedbiri, hüksünse iman ordusunun önüne vallahi geçen kardeşlerim. Bu iman elde etsek Onun içindir ki aziz ve afil kardeşlerim sevdiği bir kelimesi hangi kalbe oturmuşsa Allah'ın zaferini sekemeyeceğiz. Bir ayet-i kerimeyi okuyup dersi bağlayacağım. Görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim baştan başa iman hükümleriyle doludur. İman hakikatleriyle. ve la tahranu ve entümül ailevne entümün müminin. Ey müminler! Sakın korkmayın! Mahzun olmayınız, üzgün olmayınız, Körsümeyiniz, celsemeyiniz, Asıl olmayınız, canınızı sıkmayınız, Salışınız, eğer hakiki imanı elde etmiş olursanız, Bütün kainatın sevkindesiniz, Bütün kainata meydan okuyacaksınız diyor Kur'an-ı Kerim. İnkulsün eğer hakiki imanı elde ettikseniz bütün cainatın üstündesiniz, bütün islamların sevkündesiniz, bütün silahların sevkündesiniz. Hakiki iman, bu iman ile meydana çıkacak ve inşallah bu imanın potasında, bu imanın teknesinde, bu imanın hakikatinde İslam davasını bu memlekete hatim kılacağım insallahu aleyhi <Gülüyor> ve islam davası hiç bir siyasi seçişmeye uğramadan partiye kırkıya sunum bunun delikodusuna düşmeden heline ise hükümet davasını İslam davasını şehitlerin kanıyla zorluğumuz olan bu toplaslara Allah'ın davasını Kur'an'ın davasını hatim kılacağım insallahu aleyhi Korkak olmayınız Hırsın ayınız İman-ı hakiki Bunlara manidir zaten Cenab-ı Hakk'ın yerinizi Bu iman ile Dünyaya hükmeden Müminler sınıfına ilhat eylesin Hakk'a Mezun bir barabbi Günahlarımızı aktı Ya Rabbi kusurlarımızı Maltıret eyle Ya Rabbi imanımızı Kanun eyle Ya Rabbi manımız haklı yine ya rabbi yolundayız yönündeyiz islami zaferi ümmet Muhammed'e <Gülüyor>